1476 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in anlaşılması için sözlerini üç kere tekrarlamaları, Hazreti Peygamber konuştukları zaman iyice anlaşılması için sözlerini üç kere tekrar ederlerdi.